Kur'an Yolu, eser Diyanet Yayınları, seslendiren Erol Eren. Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türk Cemial ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Bakara Suresinin 23 ve 24. ayetlerinin meali ve tefsiriyle devam ediyoruz. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz, ''Bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının.'' O, inkarcılar için hazırlanmıştır. Önceki ayetlerde insanlar tevhide bir tek Allah'a kul olmaya çağrılmışlar Buna tefekkür yoluyla varabilmeleri için teşvik edilmişler, ayrıca deliller getirilerek onlara ışık tutulmuştu. İnsan kendi düşünce ve iradesiyle inanmaya karar verince, Allah, yaratılış, yaratılmışlar, gayb alemi, dünya hayatının sonu, Allah, insanlar ve eşya ile ilişkilerde takip edilecek yol ve usul gibi konularda bilgilenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsanın kendi bilgilenme kapasitesi bu meçhulleri aydınlatmaya yeterli olmayınca, beşerüstü bir bilgi kaynağına başvurma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kaynak vahiydir. Özel bir dil veya iletişim aracıyla Allah'ın kullarına bilgi vermesidir. Bu bilginin peygamber dışındaki insanlar için elde edileceği kaynak Kur'an'dır, ve vahye dayanan sünnettir. Bu sebepledir ki kitaba iman, inanç esaslarından biri olmuş, kitabın şüpheden uzak bulunduğunu ispat için ayetler gönderilmiş, deliller getirilmiştir. Surenin başında onda şüphe yoktur ifadesiyle gerçek ortaya konmuş, burada ve daha başka yerlerde ileri sürülen delillerle de ispat edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in kaynak ve muhteva yönlerinden şüphesizlik, gerçeklik ve tutarlılık şeklindeki nitelik ve özelliklerinin ispatı, aynı zamanda onu alıp tebliğ eden Hazreti Peygamber'in ve içinde geçen gayb bilgilerinin gerçekliğinin ispatı demektir. Böylece İslam'a özgü iman esasları ve bunların ispat delilleri verilmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in daha önce Mekke'de inen surelerinde de inkarcılara meydan okunmuş, bu kitabın Allah'tan geldiğinde şüphesi olanların, onu Hazreti Peygamber'in uydurduğu iddialarında samimi iseler, benzerlerini yapıp getirmeleri istenmiştir. Bu cümleden olarak, Kur'an'a benzer bir kitap, onun surelerine benzer 10 sure, surelerine benzer bir sure, onda bulunanlara benzer bir söz yapıp getirerek iddialarını ispat etmeleri istenmiştir. İnkarcı Araplar bütün arzularına ve teşebbüslerine rağmen bunu yapamamışlar, bir ayete benzer söz dahi söyleyememişler, böylece aciz oldukları, yapamayacakları ortaya çıkmış, asla yapamayacaksınız sözü gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin hatta bir ayetinin bile benzerinin yapılamaması özelliğine icaz denir. Kelimenin sözlük manası aciz, çaresiz bırakmaktır. Muciz, çaresiz bırakan, mucize ise sıradan insanların yapamadığı, ancak peygamberlere Allah'ın lütfettiği olağanüstü fiiller, etkiler ve haller demektir. Kur'an mucizdir çünkü meydan okuduğu halde kimse benzerini yapamamıştır. Kur'an mucizedir çünkü bu eşsiz kitap son peygamberin risaletinin hak ve gerçek olduğunu ispat eden en kalıcı delil olmuştur. Bu aziz kitabın muciz ve mucize oluşu hangi özelliklerinden gelmektedir? Hangi bakımlardan o bir mucizedir? Bu sorunun cevabını vermek üzere icazül Kur'an konulu irili ufaklı çok sayıda kitap yazılmıştır. Burada bir fikir vermek üzere Kur'an'ın icazını ortaya koyan 3 özelliğinden söz etmek mümkündür. Söz Sanatı Seçilen kelimeler ve dizilişi, grameri, uygulanan edebi sanatlar, Kelimelere, dilin imkanları sonuna kadar kullanılarak yüklenen manalar. Üslup ve Şekil Özelliği Kur'an-ı Kerim'den önce Araplarda sözlü edebiyatın iki şekli vardı. Şiir ve Nesir. Nesir de hitabetle kâhinlerin kafiyeli sözlerinden ibaretti. Kur'an-ı Kerim, şiir olmadığı gibi, Arapların bildiği nesirden de farklıdır. O, öğüt ve talimattan ibaret bulunan iki amacını gerçekleştirmek üzere, şeklin ve üslubun en uygununu seçmiş, yerine göre uygun geçişler yaparak, misaller, kıssalar ve tarihi olaylardan yararlanarak vermek istediğini en güzel ve etkili bir şekilde vermiştir. Muhteva özelliği Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, iman, inanmak, inanılacak esaslar, ibadet ve çeşitleri, hükümler ve talimat, ahlak bilgisi ve eğitimi, yaratılış ve oluş, gayb alemi ve buradaki varlıklar, kısmen peygamberler ve kavimler tarihi, insan ve kainatın yapısı, gelecekle ilgili bazı haber ve bilgilerden oluşmaktadır. Hz. Peygamber'in çevresi ve yetişme şartları bellidir. Onun ve çevresindekilerin bu bilgilere sahip olmadıkları, bu bilgilerin bir kısmına o çağda yaşayan başkalarının da sahip bulunmadıkları bilinmektedir. Peygamberliğinden önce okuma yazma bilmeyen ümmi bir zatın ağzından çıkan, hepsinin de doğru olduğu ya o anda yahut zamanı gelince anlaşılan ve bundan sonra da anlaşılacak olan ''Yakın çevredeki dinlerin ve bu dinlere ait kitapların yanlışlarını düzelten, tahrifleri açıklığa kavuşturan bu muhteva, Kur'an-ı Kerim'in içeriği olağanüstüdür, mucizedir, ancak doğru bilginin kaynağı olan Allah'tan gelmiş olabilir, başka bir ihtimal yoktur veya makul değildir.'' Ayette zikredilen ateş, cehennem ateşidir. Bu ateşin yakıtının taşlar ve insanlar oluşu düşündürücüdür. İnsanlar bu ayetin gelmesinden yüzyıllar sonra kömürü bulup yaktıklarında taş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. Cehennemin yakıtı olanlar ise kim bilir nasıl taşlardır. Bazı müfessirler bu taştan maksadın tapınılan taş heykeller, Tanrı timsalleri olduğunu düşünmüşlerdir. Şüphe yok ki, siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız. Mealindeki ayette bu anlayışı destekler gibidir. Ancak heykel ve putun ham maddesi bile olsa, eşyanın cezalandırılması adil ve makul görülmediğinden, ceza olarak yakılanları şuurlu ve iradeli yaratıklar olarak anlamak, taş yakıtı ise... Gay alemine ait, mahiyeti dünyalılar tarafından bilinemeyen bir nesne olarak yorumlamak daha uygundur. Hadislere göre cehennem ateşi, yakıcılık bakımından dünya ateşinden 70 misli daha şiddetlidir. Bugün lazerle elmas kesiliyor. Mahiyet ve şiddetini bilmediğimiz ateşlerle taşların da ayrışıp yanması mümkündür. İnsan vücudu gibi narin bir cismin böyle bir ateşte ölmeden ve tükenmeden azap görmesinin tasavvuru bile dehşet vericidir. Kur'an-ı Kerim insanları işte bu ateşten korumak için gönderilmiştir ve onları rahmete, cennete, ebedi saadete çağırmaktadır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren